Bölüm 115 Topluma su dağıtanın en son içeceği Hadis 773 Ebu Katade'den rivayete göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Topluma su dağıtan kimse, suyu en son içer.